Ömer Faruk 1954 Adana doğumlu, öğrenimiyle ilgili olmayan birçok işte çalıştı kendisi. Son olarak noktası ise ayrıntı yayınları oldu. Kurucusu olduğu yayın evinin Kasım 1987-Kasım 2008 yılları arasında genel yayın yönetmenliğini yaptı. Birçok gazete ve dergide yazıları yayınlandı Ömer Faruk un. Halen Yeşil Gazete'de yazılar yazıyor. Ömer Faruk'un yayınlanan kitapları ise şunlar sevgili dinleyiciler. Başkası Adına Konuşmanın Haysiyetsizliği, 6.45 yayınları, sonrasında Yeni İnsan yayınları. Aşk ve Ereksiyon Aşkı, 6.45 sonra yine Yeni İnsan. Bir Yaratıcılık imkanı olarak Kaos, 6.45 önce sonra Yeni İnsan. Bir Aşağılama Aracı olarak Çöp, yeni İnsan'dan çıktı bu kitap. Son olarak Yara Bıçak kitabının genişletilmiş yeni baskısı ise Yeni insan Yayın Evi'nden çok yakın zamanda çıktı. Şimdi biz bu kitabı konuşacağız Ömer Hocam'la. Ee, hocam nasıl yapalım? Kitabın alt başlıklarından birisi banka soymuş bir devrimcinin samimi itirafları. Buradan bir geçmiş eleştiri salgılıyorum sanki. Bu anlamda sizin hesaplaşma sürecinizi Maksiso'nun Türkiye'deki ve belki dünyadaki deneyimini biraz konuşarak başlasak mı? Özellikle de Bireyler arası ilişkiler, siyaset tarzı ve hiyerarşik örgütlenmeye dönük eleştirilerinizi gördüm ben kitapta. Böyle başlayalım isterseniz. Peki, biraz daha yukarıdan bakalım hatta böyle. Şunu bir koordinat noktası olarak almakta e, fayda görüyorum ben. 2018 yılında Şipigel dergisi bir dosya konusu hazırladı. Dünyaya yön veren otokratlar diye bir dosya yaptı. Bu dosyaya Trump'ı, Putin'i, Erdoğan'ı ve Şiiçi Pink'i aldı. Ya Bu aktörlerin tümü seçilmiş tek adamlar idi. Bu mevcut siyasetin, siyaset yapma tarzının kilitlendiği bir haldir bu 4 ülkenin toplamına eklenebilecek diyelim ki işte Macaristan var. O dönemde işte Brezilya vardı. Filipinler var. Afrika'da ve Asya'da adını bilmediğim başka birçok ülke de var. Yani daha önce e, monarşi diye adlandırabileceğimiz 19. yüzyıl siyaset yapma tarzları'nın yerine bu sefer Ahali, oy verenler geçmişte olduğu gibi kan üzerinden tek adamı tercih etmek yerine bu sefer seçerek tercih ettiler. Bu büyük bir yıkım ve kırılma noktası. Bu aynı zamanda solun bu durumu görememenin çıplak ifadesi diye düşünüyorum. Ee, hem e, Rusya Devlet Başkanı Putin, hem e, şey e, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping geçmişteki e, solun, 80 öncesi solun iki büyük ana akımının e, yeşermiş olduğu topraklardan geliyorlar. Evet. Bence artık şöyle düşünmek lazım. Yani Marksın kapitalizme Yönelik yapmış olduğu o muhteşem eleştiriyi, kapitali yazarak yapmış olduğu o muhteşem eleştiriyi, onun ardından gelen bu Lenin, Stalin, Mao gibi politik aktörler siyasete taşıyamadılar. Ve bu büyük bir hezimetle sonuçlandı. Putin'in geldiği yeri görüyoruz. İşte Çin'in geldiği yeri biliyoruz. Türkiye'de de zaten tam anlamıyla içerisinde yaşıyoruz. Bütün bunlar şunu gösterir. Yani sol pratikte, sol siyaset yapma tarzında bir sorun var, bir sıkıntı var. Bu sırf Türkiye'de değil, küresel ölçekte olan bir sorun. O zaman diye düşündüm. Bir sorun varsa Şayet ki var ee, kendi payımıza düşeni en azından üstlenmemiz gerekir diye düşündüm ve bunu yapar iken de hiçbir biçimde mazeret aramaksızın kendi açmazlarımız sorunlarımız hakkında yüksek sesle söz almayı deneyerek yapmamız gerekir bunu dedim. Şimdi işte bir seçim dönemine giriyoruz. Cumhur ve Millet İttifakı ikilemi içerisinde kalarak ve bunlardan birini tercih etmeye zorlanarak sandık başına gideceğiz. Ve sol bir üçüncü kürsü inşa etmeyi becerebilmiş değil. Yani hayata dair söylemiş olduğu sözlerin halk nezdinde karşılığı yok. Ee, çok abartılan, çok anlatılan Fatsa'da örneğin, diyelim ki bugün bir AKP'li belediye başkanı var. Eskiden Sol'un Fatsa üzerinden söylemiş olduğu sözlerin Fatsa'da karşılığı demek ki yok ve AKP'linin var. Böyle sorunlar var. Ben de bunları aklımda tutarak ve diyelim ki kapasitem, becerim, okumalarım çerçevesinde hiçbir şeyi halının altına süpürmemeye dikkat ederek söz almak istedim ve kitabın bir bölümünde bunu olabildiği kadar, becerebildiğim kadar yazmayı denedim. Kabaca Bunlardan söz edebilirim ama konuşmaya da bu giriş herhalde yeterli oldu. Evet. Peki, şey söyleyeceğim iki sorum olacak. Birincisi, Marx'ı bu süreçten muaf mı tutuyorsunuz? Yani Marks'ın hiyerarşik siyaset anlayışının oluşmasında, bunun pratik yansımalarında, onun teorilerinin bir sorun yaratmayacağını mı söylemek istiyorsunuz? Yani Lenin, Mao, işte Stalin gibi pratik uygulayıcılar da ya da işte onların teorilerinde mi sorun var? Marx'ta bir e, sanki hani modernist siyaset anlayışı, hiyerarşik siyaset anlayış anlamında bir sıkıntı yok mu? Böyle böyle mi yaklaşıyorsunuz? Öyle demeyi tercih ediyorum. Yani Marx'ın kapitalizme yönetmiş olduğu o muhteşem eleştiriyi her düzeyde geçerliliğini koruyor. Buna ilişkin hiçbir itirazım yok benim. Ama diyelim ki Yorumlarında ve Marx'ın bir ölçüde daha fazla açması gereken kimi yanları var metinlerinde. Oralarda kimi sorunlar, sıkıntılar var ama kapitalizme yapmış olduğu eleştiri o kadar güçlü ki e, zaaflarını örtüyor diye düşünüyorum açıkçası. Daha çok yorumcularında hata olduğu kanaatindeyim. Yani politik aktörlerde hata olduğu kanaatindeyim. Anladım. Ya peki sol siyasetin tutunamamasının ya da bir alternatif oluşturamamasının sebebini hiyerarşik siyaset anlayışına mı bağlıyorsunuz? Daha çok o temelde mi eleştiriniz? Tabii şöyle diyebilirim buna. Başkası adına konuşmanın haysiyetsizliğinde bu sorunu etraflıca ele almaya çalıştım. Geçmişte yani 80 öncesi solda kendi adına konuşma diye bir çaba yoktu bunu kabul edelim yani 80 öncesi solu Çin'in ve Rusya'nın ve Latin Amerika'nın üretmiş olduğu metinleri aktarıyor idi onları ezberlemek de kendilerini yükümlü addediyor idi ve bunu yeterli görüyorlardı kendi atlarına konuşabilecek kadar kendilerini biriktirmiş olduklarını düşünmüyorum e, Kitapta da var örneğin bu topraklarda kapitalizme yön veren muhtar kent ve Kemal Dermiş gibi aktörler var iken varlıklarıyla kapitalist böyle manfilleri e, şey yapan e, varlığıyla rahatsız eden bir sol düşünür yoktur ama ama kapitalizme Yön veren insanlar vardır. Bunu çok büyük bir açmaz olarak görüyorum yani. Peki şey var sizin kitapta dikkatimi çeken OTTÜ'de dağıtılan bir bildiri var. Bireyler arası ilişkilerle ilgili hatta böyle çok ilginç içerisinde geçen sözler var. Ona kısaca bir değinsek mi? Benim çok dikkatimi çekti o bildiri. Biraz Öyle, de yani o Bildirinin e, varlığı e, hep inkar edildi ben hep duyardım onu ama bir türlü edinememiştim sonunda edindim bir biçimde o dönemde OTTÜ'de okuyan kimi arkadaşlar bile nedense onun varlığını itiraf etmekten sakındılar hep. Arka planda o bildirinin mantığı şu. Yani e, kitapta da onu çok özenerek yazdım. E, devrimci erkekler, devrimci kadınlara, kadınlarla kurmuş oldukları ilişki e, bacı ilişkisiydi. Yani e, beraber ölmeye gittikleri arkadaşlarıyla bir yakınlık tesis etmiyorlardı, birbirlerinin ellerini tutmuyorlardı, birbirleriyle sevişmiyorlardı. Bunu ayıp görüyorlardı. Bunu çok sakıncalı olduğunu düşündüm. Yani sevişmeyen devrimcinin devrim de yapabileceğini düşünmüyorum ve bu sorunun başıma sorun, yani bu durumun başıma sorun çıkarmaması için de kitapta. Hem İspanya İç Savaşı hem de Nikaragua <gülüyor> döneminden kimi örnekler aktardım. Ve bizim işte solcu arkadaşların diyelim ki ne kadar e, hayattan düşmüş olduklarını göstermeyi denedim. E, o bildiride de şu var tabii böyle. OTTÜ ötekkası Öğrenci Temsilciler Konseyi e, kimi öğrencilerin... Arkadaşlarımızın, yoldaşlarımızın ağaç altında el ele tutuştuklarını görüyoruz. Bu ayıptır falan diyen bir bildiri. Bu yani kalkıp. Sanki şey gibi mi? Bu ahlakçı normun ikili ilişkileri bile böyle denetleyen normun genel olarak toplum, devleti kendi içinde, ahlak normunu kendi içinde taşımaktan kaynaklı ilişkilerin toplumsallaşamamasını da özgür ilişkilerin toplumsallaşamamasında sağlıyor gibi değil mi? Bu mikro örnekler aslında toplumsal düzeyde bir karşılık buluyor. Bir özgür ee, yani ahlak ziyade, deyince aklımıza evet ahlak deyince aklımıza işte muhafazakar, milliyetçi ve mukaddesatçı söylemin değerleri gelir ve devrimcilerin de buna teslim olduğundan söz edebiliriz 80 öncesinde. Bunu söylemek istedim yani birçok arkadaş 80 öncesinde belki de diyelim ki işte bir kızın ya da bir kızın bir erkeğin elini tutmadan öldüğünü düşünsenize yani bu nasıl feci bir şey. Yani biri, bir, bir diğer kişiye severek dokunamıyor isek dokunmaya yönelik bir çabayı göstermiyorsak ve ortamı oluşturmuyorsak. Devrim dediğimiz şeyin ne anlamı kalabilir, ne anlamı olabilir diye düşünüyorum. Emma, yani Emma Goldman'ın dediği gibi sanki dans edemeyeceksen bu devrim benim devrimim değildir. Çok haklıdır, doğrudur, evet. Ben bir de e, süremiz çok azalıyor. Şeyi sormak istiyorum. E, klasik radikal siyaset gerek teoride gerekse pratikte size neden ekoloji politikalarına uzak e, seçim arifesindeyiz ve Hemen hiçbir siyasi anlayışın bu konuda elle tutulur bir yaklaşımını görmüyoruz mesela. Ve bu durum e, ekolojistler tarafından da çok eleştiriliyor. Başta benim tarafından Mesela ben şu anda Faselist e, direnişinde çok aktif yer alıyorum. E, siyasiler oraya bir iki kişi temsilci olarak geliyor. Yani orada orayı bir sahiplenme durumu, e, bunu sadece Faselist için söylemiyorum tabii de. Genel anlamdaki ekoloji meselesinde, bir ilgisizlik söz konusu. Hani hele başka sorunları çözelim de vakit kalırsa, zamanımız kalırsa ona da bir bakarız. Mantığı işliyor gibi geliyor bana. Bu da aslında belki yine hiyerarşik siyasetin böyle bir şeyleri kademelendirmesiyle mi alakalı? Aslında ekoloji o kadar temelde, o kadar merkezde, o kadar çeşitliliği birleştirebilecek bir şey ki. işte bizim programda zaten Sosyal Ekoloji Programı'nın ismi ve Hiçbir sorunu dışarıda bırakmayan, her soruna eşit değer atfeden bir yaklaşım söz konusu. Siz neye bağlıyorsunuz? Neden? Sizde de çünkü bir sezim dedim ben. Hem kitapta hem Yeşil Gazete'deki yazılarda. Anladım. E, şuna bağlıyorum. Yani e, mevcut sol siyaset yapma tarzı, insan merkezci bir siyaset yapma tarzı. Evet. Ve bu dünyayı mahvediyor. Bunu kabul etmemiz gerekir. Ben elimdeki kitapta bir tasdif yapıyorum. Yeryüzü ve dünya tasdifi yapıyorum. Yeryüzünü bütün hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin kayıtlı olmuş olduğu mekan olarak adlandırıp dünyayı da insanın müdahale ettiği diğer canlı türlerini yok ederek aslında kendi kendinde yok ettiği bir süreci başlatan aktör olarak ele almaktan yanayım ve böylesi bir perspektif önermeye çaba göstereceğim üzerinde çalışmış olduğum kitapta. Bizim varlığımız diyelim ki hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin varlığına bağlı. Onlar yoksa biz de yokuz, biz yoksak onlar da yok olurlar diye düşünüyorum. Yani yeni bir kamusal alan tarifi yapmamız Gerek Ve bu yeni kamusal alan tarifinde onlara da yaşam hakkı tanıyacak bir e, teorik hamleye ihtiyacımız var. Toparlar isek madem zamanımız çok az kaldı, insan merkezci bir zihniyetin dışına çok da çıkamamıştı. Ülkedeki sol sosyalist düşünce, Marx da çıkamamıştır. Sonrasından gelen aktörler de çıkamamıştır bunu artık kabul edelim diye düşünüyorum. Ya aslında ben bu söylediğinizi şu, şu anlamda çok destekliyorum. 19. yüzyıl fikirlerin o kadar tartışıldığı, o kadar güzel fikirlerin ortaya atıldığı, bunların pratiklerinin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir zaman ki mesela ben diyorum Marx'ın Paris Komünü'nün önderlerinden Alize Reclieu'yu bilmemesi mümkün değil. Reclieu'nün işte sosyal coğrafyanın kurucularından Kropotkin'le çok yakın ilişkileri var, bazı kitapların ismini veriyor ve o entelektüel çevrede konuşulması gereken ekoloji mevzusunun konuşulmaması, bilinmemesi mümkün değil ama sanki bir ideolojik tercih gibi geliyor bunlar. Çünkü reklünün insan merkezciliği eleştirip o zaman yeryüzü merkezciliğini kavramını ortaya atması ve bütün resmen sosyal ekolojiyi o dönem 1860'larda Reyklu tarif ediyor. Amerika'ya gittiğinde oradaki endüstriyel hayvancılığı eleştiriyor, ırkçılığı eleştiriyor. Oradaki solculara çok sert çıkıyor. Siz ne yapıyorsunuz burada diyor. Sadece işçinin sorunu mudur sorun diyor. Başka bir ya da işte sadece e, yüksek ücret almak mıdır sorun? Dünya kadar mesele var burada. Neden onların politikasını yapmıyorsunuz diye. Kendi hayatında da zaten vejeteryan, Yerli bir kadınla evli ve müthiş eşit bir ilişki kurarak da o teoriyi pratiğe daktaran çok harika bir karakter mesela ve renkli, etkileyici de bir karakter. Birçok ülkeyi geziyor, birçok entelektüyle irtibatı var. Bilinmemesi mümkün değil mesela o dönemde. Biz şu anda orada onun yazdığı kitapları çevrilen makaleleri okuyorsak bir tercih gibi geliyor bana bu modernizmin farklı bir versiyonu olarak sosyalizminin ortaya çıkması. Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Siz ne dersiniz? Olabilir. Ben bu sözünü ettiğiniz arkadaşı okumadım. Yani ama e, e, Marx onu bilerek yani bildiği halde bunu dikkate almamışsa hata yapmıştır. Ama sonrasında gelenler zaten böyle şeylerden hiç söz etmiyorlar. Bizim benim kabaca tabirimle hareketli ve hareketsiz canlı türlerinin tümüyle kendimizi eşdeğer gören bir yeni zihniyet. İhtiyacımız var ve buradan söz almamız gerekiyor diye düşünüyorum ve hatta buna kayaları, denizleri ve nehirleri de dahil etmemiz gerekir diye düşünüyorum. O yüzden bu yeryüzü ve dünya tasnifini e, işleyen yani böyle e, bir kavramsallaştırma çalışabilecek bir kavramsallaştırma olarak diye düşündüm ve öyle kullanıyorum artık yani kesinlikle çok çok önemli ya zaten e, Reklünün, e, Max'in hani Paris Komününün üzerine e, söyledikleri yazdıklarını düşünürsek o dönem e, öne çıkan e, teorisyenleri bilmemesi mümkün değil diye düşünüyorum açıkçası e, ve e, Türkiye'de de e, vardı e, Reklünin çevrilmiş makaleleri. Ama şu anda yayında yok ancak sahaflarda bulursunuz. E, Anarşi, Coğrafya ve Modernite diye can yayınlarından çıkmıştı. Çok da güzel bir çeviriyle, Osman Yener çevirisiyle. Ama şu an e, bildiğim kadarıyla baskısı yok ancak sahaflarda bulabilirsiniz kitabı. E, süremizin neredeyse sonuna geldik. E, kitap çok hacimli. Ben e, ayrıntılı bir okumasını yaptım, yara bıçak kitabı. E, onun için e, İkinci bir program yapacağız sizinle. Ben öyle düşündüm. Siz de müsait olursanız tabii. İkinci bölümde de artık az önce söylediğimiz yeni bir e, siyasi anlayış ya da yeni bir e, gezegene dair yeni düşünceler ne olmalı birlikte bunu konuşuruz. Ne dersiniz? Bunu sözünü alarak olur. Böyle. Tabii tabii şey değil. Memnuniyetle devam evet. edelim. Yani evet. bu 80 öncesi tipolojiden artık çıkalım. Daha sonra ne yapabileceğimize falan doğru yavaş yavaş yürüyelim. Bir de yeni bir şey herhalde özellikle gençlerin Z kuşağının çok ihtiyacı var. Muharrem İnce'nin yeni bir şeyler söylediğini bile düşünecek kadar bir <gülüyor> <gülüyor> ortam varken. Yani. Yeni bir şeyleri biz söyleyelim var. Haklısınız yani kitapta belli oranlarda var bu. Neyse bunu ikinci programda evet, konuşalım. İkinci programda konuşalım. Bir de zaman şey olacak. Bir e, yani. Yanım kalacak. Emeğinize sağlık. Katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sevgili dinleyiciler programı Mano Chao'nun clandestino parçasıyla kapatıyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.